Merhabalar, Ekonomi Ekoloji Programından e, sevgiler, selamlar. Bugün de ekonomi ve ekolojiyi kesen e, önemli meselelerden birine alacağız. Nükleer meselesini konuşacağız. Bir de konuğumuz var. Pelin'le beraber aradığımız e, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Erhun Kula. Erhun hocamla e, nükleerin e, nasıl ortaya çıktığını, nükleer enerjinin nasıl bir teknolojiye sahip olduğunu Dünyada nasıl yayıldığını, risklerini, ekonomik maliyetlerini ve Türkiye'de son dönem ele alınan yapılması planlanan nükleer santralleri konuşacağız. Hocam kısa bir tarihçeyle başlayalım istiyoruz. Nükleer santraller hangi ihtiyaçtan doğdu ve dünyada ilk hangi ülkeler nükleer santral kurma işine başladı, girdi? ben önce da davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, şunun altını çizebilir miyim ederseniz <gülüyor> ee, Nükleer enerji büyük bir bela, hatta küresel ısınmadan daha büyük bir bela. Maalesef ülkemizi dört bir taraftan kuşatmak üzere. İlk nükleer santral e, Türkiye'nin en güneyinde e, Mersin'de kurulacak. İkincisi Türkiye'nin en kuzeyinde Sinop'ta. Üçüncüsü Türkiye'nin en batısında. Bulgaristan hududunda İNA'da da kurulacak ve dördüncüsü de hala mevcut bir problem var. Ülkemize, sınırımıza 20 kilometre mesafede Ermenistan'da Metsomar denen bir son derece sağlıksız bir nükleer tesis var. Her an her şey olabilir. <gülüyor> Bu çok üzücü bir şey. <gülüyor> Şimdi işin tarihçisine girersek nükleer enerjinin tarihçisi o kadar eski değil. 19. yüzyılın sonuna gitmek lazım. 1895'te Röntgen denen bilim adamı Röntgen ışınlarını tespit etti. Bir yıl sonra da doğal radyasyon tespiti oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Almanya'da Berlin'de iki tane bilim adamı Hahn ve Strassman uranyumun parçalanabileceğini tespit etti. Uranyum çok ağır bir madde. Çok nitronu, protonu ve elektronu var. Onun için onu ayrıştırmak öbür maddelere, atomlara göre daha kolay. <gülüyor> ve hızla e, naziler nükleer bomba e, e, yapımına başladılar. Ve e, e, o zaman e, Einstein, Albert Einstein Amerikan başkanına bir mektup yazarak e, e, şeyin nazilerin kötü emellerinden bahsetti. Ve başkanı e, şey yaptı. E, uyardı. Bu dedi bomba, sizin bildiğiniz bombalardan hiçbirine benzemiyor. Bir gemiye yüklenip, mesela New York limanına gelirse ve burada infilak ettiyse, bütün New York şehri tamamen tarman olur, mahvolur. E, Amerikan başkanı çok korktu ve kendi bilim adamlarını toplayarak Nazilerle bir yarışa girdi. 1942 yılında Chicago Üniversitesi'nde Fermi ve arkadaşları atomu parçalamayı başardı ve gayet hızlı bir şekilde bir bomba imalatına giriştiler ve bildiğiniz gibi 1945 yılında da Hiroşima ve Nagasaki'ye ilk bombalar düştü ve birinci dünya, ikinci dünya harbi bitti. Nükleerin arkasında bu bomba meselesi yani var. Silah, silah üretimi, silah silah silah teknolojisi üretimi. Evet. Yani. o teşvik etti. Harpten sonra e, teknoloji sahibi ülkeler bunları barış nükleeri, barış, e, barışçı gayelerle kullanmak istedi. Yani elektrik üretimi. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Fransa, Rusya e, dünyanın ilk e, nükleer elektrik santrallarını 1950'lerde kurdular. O zaman e, çok büyük bir iyimser e, hava esiyordu. İnsan, e, bilim adamları halka dedi ki insanlık çok ucuz ve sonsuz bir enerji kaynağı e, tespit etti Peki bir enerji krizi var mıydı hocam e, yoktu e, harpten sonra enerjiye ihtiyaç var tabi yıkımın e, geriye dönüş de, tersine dönüşmesi lazımdı enerjiye ihtiyaç gittikçe artıyordu dünya ekonomi hızla büyüyordu enerjiye ihtiyaç vardı dedi ki biz çok ucuz sonsuz bir enerji bulduk hatta sayaç almaya dahi gerek yok. İngilizcesi too cheap to meter. <gülüyor> Sayaç firmaları kapılarına kilit vuracak dendi. E, ki gerçek e, nükleer enerji çok ucuz değil. E, sonsuz da değil. Tam tersi nükleer enerji çok pahalı ve e, sürdürülebilir bir şey değil. Onun ham maddesi uranyum. Bugünkü kullanım e, miktarına göre dünyadaki mevcut uranyum e, şeyleri e, stokları 30-35 senede tüketecek. Yani bir, bir beklenti vardı. Tam tersi ortaya çıktı. Peki, tepe, tepe noktasına ne zaman ulaştı? 70'lerde mi en çok? 70'lerde evet 60'larda ve 70'lerde. Ondan sonra <gülüyor> şeyler kazalar olmaya başladı. Amerika'da Three Mile Island'a kazası. Ondan sonra Ukrayna'daki kaza Chernobyl. Ve en sonunda Japonya'daki kaza. Halkı ürkütmeye başladı. Şimdi... Bir nabız yoklamasına göre Japonya'daki kazadan önceki nabız yoklamasına göre Türk halkının %60'ı nükleri istemiyor. Kazadan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin bir şeyi var, araştırması var. Halkın Türk halkının %74'ü nükleri istemiyor. Korkuyor, ürküyor. Bizim hükümetimiz diyor ki biz halkın hükümetiyiz diyor. Ama bu nükleer konusunda halkın isteklerine tamamen kulaklarını çıkıyor. Peki evet. ekonomik rasyonelitesinden bahsedersek... <Gülüyor> e sayaç almaya bile gerek yok dendiği Şimdi hatta buna. Ama aslında e, bu santralların hepsinin ömrü olduğu ortalama 40 yıl Tabii. gibi. Ve o 40 yıldan sonra da ortaya çıkan atıkların hala daha nasıl e, saklanacağı bile evet. e, bu e, nükleerin çok ileri teknolojiye sahip ülkelerde bile e, evet. netleşmiş değil. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla sonsuz evet. olmadığı gibi e, daha önceden hesaplanmamış Birçokta e, problemi Var. içinde barındıran bir evet. e, teknoloji bir endüstri evet. e, diyebiliriz. Evet. Nükleer santralların aslında ömrü ondan da kısa ortalama ömür bugünkü nükleer santrallara bakarsak 30 yıl. Bizim enerji de bakanımız dedi ki 50 yıl işte hı. şey ben ona inanmıyorum hadi diyelim 40 yıl verelim. Aynen sizin dediğiniz gibi esas problem ondan sonra başlıyor. Bir nükleer santral hadi diyelim 40, Mersin 40 yıl çalışacak hı hı. ondan sonra sökülüp atılması lazım. Yani devreden çıkartılması lazım. Buna decommissioning deniyor <gülüyor> hiçbir nükleer santral bugün devreden tamamen çıkartılmış değil. Uranyum ee, çubukları e, belli havuzlarda tutuluyor şu anda. Şu anda havuzlarda tutuluyor fakat bütün tesis son derece kirleniyor ve çevre son derece kirleniyor. Bütün. O tesisin çok dikkatli bir şekilde sökülmesi, o alet edevatın oradan çıkartılması ve o arazinin tamamen temizlenmesi lazım. Ee, mesela İskoçya'nın en tepesinde Dunre diye bir şehir var. Orada bir elektrik santrali vardı. Nükleer elektrik santrali kapandı 20 yıl önce. 20 yıl önce ee, o söküp atma faaliyetleri başladı. Ben bu insanlarla konuştum, müdürle konuştum. En az 30-25-30 e, sene daha e, e, zamana ihtiyacımız var. Bu, bu şeyin, sökümü, evet, sökümün evet. şey yapması lazım. Yani 50 sene sökümü sürüyor bunun. 40 sene e, işliyor. 50 senesinde kimi senesi. Ondan sonra bu e, çıkartılan sizin dediğiniz çubuklar ve diğer e, zehirli maddeler, nükleer zehirli maddeler nükleer mesalarda binlerce sene e, Muhafaza edilmesi Hı. lazım. Eğer bunlar çevreye yayılırsa bütün canlıları öldürüyor. Şimdi bu mezarlar nerede kurulacak? Bunlar hiç konuşulmuyor Türkiye'de. Evet. evet özellikle Türkiye hiç konuşmuyor. Çeli raporunda da çok atık sorunu yokmuş gibi. Gibi. Veya basit bir işletme kuruluyormuş ve onun atığı evet. yönetiliyormuş gibi bir hal var. Evet peki hocam temel kazalardaki temel sorun insan kaynaklı mıdır yoksa bu... tabi tabii. insan kaynaklı dizayn kaynaklı inşaat kaynaklı yani dünya 3 tane çok büyük kaza gördü mesela en son Japonya'da olan tsunami zelzenin yarattığı şey bunlar hep hesap edildi ve tsunami'ye karşı bir şey yok dendi bu işe başlamadan önce bir problem yok o ama öyle olmadı hepimiz gördük televizyonlarda ne olduğunu siz şey bahsettiniz şu, şu ucuz diyorlar evet, ee, mi, devamlı de fark... ee, enerji bakanı e, ve hükümet yetkililer diyor ki çok ucuz bir enerji kaynağı bulduk falan diyor aslında tam tersi bakın ben size bir elimde rakamlar var bu bugün şimdi tüketici bu bütün masraflar tüketiciye yansıyacak. zaten her bu iş öyle oluyor ekonomide yani kabak tüketicinin Başa başına patlıyor. patlar evet şimdi bugün tüketici gündüz kullanırsa elektriği bir kilo saat başına 22 kuruş ödüyor 22 kuruş evet gece kullanırsa 14 kuruş ödüyor şimdi diyelim ki elektriğin üçte biri gündüz kullanıyor kullanlıyor üçte ikisi gece kullanılıyor. Bunun ortalaması olarak 18 kuruş oluyor. Tüketicinin bugün elektriğe ödediği para ortalama 18 kuruş. Bunun içerisinde santraldan çıkış maliyeti var. Artı 8 kalem ilave var. Dağıtma bedeli, kayıp kaçak kat sayısı, perakende hizmeti, TRT fonu, sayıç okuma bedeli vesaire Hepsi dahil 18 kuruş ödüyor bugün tüketici. Şimdi bu e, Mersin'de kurulan e, tesis e, ten çıkan elektricili elektriği TEDAŞ diye bir şey var, teşekkür var. O alacak halka sıtacak. Evet. TEDAŞ'ın alacağı e, fiyat e, anlaşmaya göre 22 kuruş. 22 kuruş. Roz atomları Roz TEDAŞ'a 22 kuruşa satacak. Artısı o 8 kalem daha ilave edilecek onun üzerine ve en az tüketici bugünkünden 2 misli fazla para ödeyecek. Bu Türkiye'nin rekabet gücünü çelmekten başka hiçbir şey değil. Yani, yani. endüstri de bundan ...buradan elektrik alacak mı diye... ...tabii elektriği kullanıyor... ...endüstri elektriğin en fazla kullanıcısı... E, ...tüketici kullanıyor... ...her ev üzerinde elektrik var... E, ...elektrik zaten pahalı Türkiye'de... E, ...onun sebeplerinden bir tanesi... ...kayıp kaçak... ...Türkiye'de üretilen elektriğin... ...yüzde yirmi civarındaki... ...zayi oluyor... ...ya dağıtılırken kayboluyor... ...veya ulaştığı yerde çalınıyor... Evet, Enerji Bankası diyor ki bu rakam %14. Daha bağımsız insanların yaptığı hesaplamaya göre %20'si çalınıyor. Bakın bu çalınmayı ve kaçağı önlesek yarıya indirsek, yüzde %10'a düşsek, iki tane şey yapar. Mersin sayar. Mersin yapar. Ve bu, bu iş içinde milyarlarca dolar para harcamaya lüzum yok. Tam tersi para gelecek. Para gelecek. İki tane şey Mersin demek en az 40 milyar 45 50 milyar dolar demek <gülüyor> Dolayısıyla buradan şu sonuca varabilir miyiz? Nükleer santral e, kurulumu e, ekonomik veya mali e, sebeplerle değil aslında siyasi sebeplerle evet. alınan kararlardır. Evet. Siyasi sebeplerle birileri karar verdi bu işe. E, halk ne dersi desin, efendime söyleyeyim e, bu işe girildi. İhale yok, rekabet yok. Evet. E, i̇lk ihalede Mersin ihalesine 14 firma girdiydi. Ondan sonra hepsi çekildiler. Bir tek firma kaldı. Rekabet olmadığı için kural lara göre o iş bırakıldı. Ondan sonra hükümet tekrar bir kanun çıkarttı ve şeyi e, görevi atama verdi. Rosatom şimdi ise Mersin'de 5 bin megawattlık, 4800 megawattlık e, devasa bir e, tesis in, inşa ediyor e. ve bunun maliyeti ilk zamanlar Türkiye'de e, şey e, bu iş e, 2007 senesinde başladı atom enerji kanunu çıktı. O zaman ben gazetelerde 2007 2008 baktım. 5000 megawattlık bir tesis 2 milyar dolara çıkacak deniyordu. Hmm. milyar <gülüyor> dolara. En, mi son, en son en son Tanar Yıldız dedi ki bu iş 20 milyara. Çıkacak dedi. Bakın iki milyar nerede? Yirmi milyara Dört senede rakam ikiye katlandı. Bir sıfır. İkiye değil ona katlandı. Bir sıfır eklendi. Hatta yani 25'e çıkacağı da söyleniyor. Yirmi e de e çıkabilir. Yirmi ertelendi evet, evet, yapımı. Ertelendi. Dolayısıyla maliyet yani, de artıyor halka doğduğu olmayan şeyler bilgiler veriliyor maalesef. Evet. <gülüyor> bir ara verelim. Kısa bir ara verelim. Konuşmamıza nükleer konuşmaya devam edeceğiz. Ekoloji Programında dünyada ve Türkiye'de nükleer meselesini ele alıyoruz bu hafta Konuğumuz Profesör Doktor Erhun Kula Bahçeşehir Üniversitesi'nden ilk bölümde maliyetleriyle ve biraz tarihçesinden bahsettik nükleerin şimdi belki biraz da Türkiye hali hazırda iki tane nükleer santral için anlaşmaları yaptı bir üçüncü içinde planı var fakat e, dünyada biliyoruz ki hala daha e, nükleer e, santrallardan çıkan atıkların e, nasıl saklanacağı ile ilgili kesin, e, saklama yöntemleri, teknikleri hala daha üzerinde uzlaşılmış bir e, konu değil. E, ve bu e, birinci e, Mersin Akkuyu nükleer santralındaki ÇED raporunda da e, çok geçiştirilmiş, hiç e, böyle bir konu gündemde yokmuş gibi e, davranılmıştı. E, biraz belki dünyada e, bunlardan örnek e, verebiliriz. Bu atık meselesi nasıl çözülecek? Yani bunun e, vahametinin e, kimse henüz Türkiye'de farkında değil belli kesimlerin dışında. Biraz bu konuya değinelim istiyoruz. Tabii Hanım, çok haklısınız. Bu atık sorunu asla çözülmüş değil. Birçok ülke ne yapacağını bilmiyor. Kafasını kaşıyor, düşünüyor ne yapalım diye. Şimdi Bazı ülkeler, mesela Amerika Birleşik Devletleri nükleer mezar kurmaya karar verdi. Dünyanın ilk nükleer mezarı Amerika'nın e, Yeni Meksika eyaletinde Los Medanos bölgesinde kuruldu yerin 400 metre altında bir tuz tabakasına e, bir mezar inşa ettiler. Biz şu anda oraya... E, Askeri, askeri atıklar e, sevk ediliyor ve 2030 senesinde de bu mezar kapanacak, e, öyle Hı -hı. bırakılacak. İkinci mezar e, e, Colorado şeyinde e, e, e, Yaka Mantın civarında devasa bir mezar inşa ediliyor Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde. Bu da ticari atıklar için e, korkunç paralar harcanıyor, e, Amerikan atıkları Buralara gömülecek. İngiltere ne yapacağını düşünüyordu. Bir iki yer tespit etti. O bölgeyi çalıştı. Jeolojisini falan filan çalıştı. Uygun olmadığı tesbit edildi. Şimdi başka yerlere bakıyor. E, Finlandiya e, fena bir e, büyük bir kuyu e, inşa edecek, çok derin bir kuyu inşa edecekti. Fakat yer bulamadı. Kimse mezar veya kuyu, nükleer kuyu bölgesinde e, istemiyor. Almanya'da yine aynı şekilde Alm bir tuz tabakası e, kazılıyor. Evet. E, yerin bin metre altında. Evet. E, o civarda bölgede e. yaşayan halk da evet. istemiyor çevrelerinde böyle bir e. E, e. nükleer mezar olmasını Hı. ve Hı. E, sürekli bu bir tartışma ve protesto evet. vesilesi. Japonların önünde çok artık var. Japonlar diyor ki bizim adalarımız kutsal diyor. Biz buraya mezar inşa edemeyiz. Onun için okyanusta, okyanusun dibine mezar inşa etme fikrini öne çıkartıyorlar evet. ve bu muazzam paralar harcıyorlar. Şimdi Türkiye'de kurulacak, Türkiye'de atık sorunu olacak. Dediğim gibi yani 40 sene en fazla 40 sene çalışacak Ondan sonra kapanacak atıklar çıkacak. Bu atıklar nereyelere konacak evet. Nerelere mezar inşa edilecek Bakın ben bir şey Çevre etki raporu okudum Dokay diye bir şeye Şirketi, şirketi yaptırılmış ee, Çevre etki raporu Çevre etki raporu En hassas olan konu Atık konusu 2-3 cümleyle geçir, geçiştiriliyor Diyor ki Hüseyin, Zamanı gelince bu iş halledilecek Diyor Böyle çevre etki raporu olur mu? Hayret edilecek bir şey. <gülüyor> evet. Rusya'ya götürüleceğinden bahsedilen bir arada gemilerde gerçekçi değiller. Yani. La Fontaine'den maşallah <gülüyor> alakası yok. Öyle bir şey yok. Rusya'nın bizim ataklı, atıklarımızı alacağı falan filan öyle bir şey yok. Zaten <gülüyor> o da eğer öyle bir şey olsaydı yine anlaşmada bir madde olarak... ya yani sarih değil o da günü geldiğinde deniyor ve e, tamamen belirsizliğini koruyan bir e, yapı da şu anda atık Hı. meselesi. Evet. E, herhalde e, nükleer santralın inşasıyla Atığın nasıl yönetici, yönetileceği de eş zamanlı olarak yürütülmesi Öncesinde gereken bile, e, bir mi? mesele. Fakat biz şu anda nükleer santralı inşa etmekten e, biraz e, gözü dönmüş <gülüyor> e, vaziyette. Atığı e, bir şekilde halledeceğiz. Atığı bir şekilde e, Kervanı halledeceğiz. Kervanı yolda düzeceğiz işte. işte. Yani bu Ama çok farklı bir sektör bu. Hiç şakaya gelen bir, bir, bir, bir sektör değil. E. Peki hocam yani hem pahalı hem riskli, e, tehlikeli olan... Çernobil Fukushima gibi, 86'da Çernobil 2 e, yıl önce e, Fukushima kazası. Hükümetler, şirketler, toplum değil ama hükümetler, şirketler bundan ders çıkarmıyor mu yani? Nasıl bir nükleer lobidir ki bu tekrar tekrar hep nükleer rönesanstan bahsediyoruz? Hmm. Ve tabii aynı zamanda sıtılıp sıtılıp e, hükümetleri de e, çok rahatlıkla ellerine geçirip istediklerini hmm. yaptırtabilen bir lobiden hmm. bahsediyoruz. Çok güçlü bir lobi. Çok petrol lobisi gibi çok güçlü. E, halk istemiyor. Halk nükleerden çok ürküyor. Mesela dedim ya Türkiye'de e, araştırma göre bazı şey %74'ü halkın istemiyor nükleeri e, şey, e, ama e, hükümet e, kulaklarını kapattı halkın isteklerine bu işe e, soyundu. E, hayırlı olsun diyemeyeceğim yani. Peki hocam evet. siz son bir 2 dakikamız kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, önümüzdeki 5-10 yılda Nasıl gelişirdikler meselesiz Türkiye. Şimdi bu etik bir problem değil. Kabağın en büyüğü ileriki jenerasyonlara, ileriki nesillerin başına patlayacak. Şimdi benim bir hoca arkadaşım var Amerika'da e, bir kitap yazdı. Bu dediği atık problemi dedi e, ilerideki jenerasyonların özgürlüğünü ve sağlığını şu anda ipotek altına almış e, durumdadır. Biz bundan 200-300 sene sonraki yaşayacak insanlar için bir karar alıyoruz. Bunun etik neresinde? Mesela İtalya'da nükleer yok. Evet. Oradaki kilise bu işi gayri etik buldu. Yani gayri etik demek ahlaksız demek. Yani bu sektör ahlaksız bir sektör. İtalya'da kurulmadı. Danimarka'da kurulmadı. İrlanda'da kurulmadı. İrlanda'nın hiçbir enerjisi yok ve e, son e, krize kadar yüzde yedi, yüzde sekiz ekonomik büyüme sağladı. Korkunç bir şey. E, nükleersiz, nükleersiz. E, asla düşünmediler. Orada da kilise karşı geldi. E, şimdi biz de, bilmiyorum din adamlarına mı şey yapmak lazım bu işi? <gülüyor> e, <gülüyor> evet. Havaletmek. etmek lazım. Evet. evet e, e, üzülecek bir şey üzüntü veren bir şey ve tartışılmıyor. Perin Hanım siz yazıyorsunuz gazetelerde ben arada bir yazıyorum. Esas bu işin görevlisi sosyal demokrat partiler ve yeşil partiler batı dünyasında bunlar halk uyarıyor. Bizim maalesef Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey yapmıyor. Ben yaptığı herhangi bir şey duymadım. Bir şey, teşkilat kurdular ama ben hiç duymuyorum ne yapıyorlar ne ediyorlar. Türkiye'de Yeşil Parti'de yani pek Yetecek yok. Ücreti. Evet, evet. evet. yeterince sesini yani. henüz. Yani girelim. halkın uyarılması Halk. lazım. Ben size evet. teşekkür ediyorum ee, bu programı yaptığınız için. Hiç olmazsa dinleyenler e, bir fikir sahibi olmuş e, onlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. katıldığınız için. için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kapatıyoruz. <Gülüyor> ekonomi ekoloji Halayan Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan açık radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için,